Abdullah bin Mübarek anlatır. Hacca gidiyordum. Yol üzerinde bir yerden geçerken, tek başına yolculuk yapan bir kadınla karşılaştım. Ona selam verdim. Ancak, kadın selamına, selamun kavlam mir Rahim, çok merhametli Rab'den bir söz olarak, Onlara selam vardır diye Yasin suresinin 58. ayetini okuyarak aldı. Buralarda ne yapıyorsun diye sordum. Sorumu me yudilillahu falah diyele. Allah kimi şaşırtmışsa onu doğru yola getirecek yoktur diye. Araf suresi 186. ayetini okuyarak cevapladı. Yolunu kaybettiğini anladım ve nereye gitmek istediğini sordum. Yine sorma, Sübhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidi'l haram ila'l mescidi'l aksa bir gece kulunu mescidi haramdan mescidi aksaya götüren Allah bütün eksikliklerden uzaktır diye İsra suresinin birinci ayet ile karşılık verdi. Anladım ki haccını tamamlamış Kudüs'e gidiyor. Ne zamandan beri böyle yolunu kaybettin dedim. سَلَا سَلَيَا لِنْ سَوِيَّا Tam üç gündür diye Meryem suresi onuncu ayeti okudu. Yanında yiyecek bir şeylerin de yok dedim. هُوَ <gülüyor> يُدْعِمُن۪ي وَيَسْقِينَ ''Odur beni yediren ve içiren'' diye Şuarha suresi 79. ayet okudu. Peki neyle abdest alıyorsun dedim. فَلَمْ tecidu مَاً mu سَع۪يدًا طَيِّبًا Eğer su bulamazsanız temiz toprakla temim edin diye Nisa suresinin 43. ayetini okuyarak cevap verdi. ''Yanımda yiyecek, içecek bir şeyler var. İstersen verebilirim.'' dedim. ''Thümme etimmu siyâme ilerleyil.'' ''Sonra gece girinceye kadar orucu tamamlayın.'' diye Bakara suresinin 187. ayetiyle karşılık verdi. Oruçlu olduğunu anladım. ''İçinde bulunduğumuz zaman dilimi Ramazan ayı değil ki.'' dedim. Buna karşılık ''Ve men tetavva'a hayran.'' فَاِنَّ Şakir شَاكِرُنُ Alim diye her kim de farz olmadığı halde gönlünden koparak bir hayır işlerse hiç şüphe yok ki Allah şükrün karşılığını veren ve her şeyi bilendir diye Bakara suresinin 158. ayetiyle cevap verdi. Yolculukta orucu bozmamız bize caiz kılınmıştır dedim. Ve ente sumu hayrul lekum in kuntum Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır diye Bakara suresi 184. ayeti söyledi. Neden benim gibi konuşmuyorsun dedim. Mayel fizum min kavlin illa ladayhi raqibun atid insanın ağzından çıkan bir tek söz olmaz ki yanında onun söylediğini ve yaptığını kaydeden hazır bir gözcü olmasın diye kaf süresi 18. ayetini okudu Hangi kabileden olduğunu sordum Vela tek fuma lekesa ilm kana Bilmedin şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, kalp gibi azaların hepsi de sorguya çekilecektir. Bundan mesuldürler. İzis diye İsra Suresi'nin 30 36. ayetiyle cevap verdi. Hata ettiğimi dolayısıyla kusura bakmayıp hakkını helal etmesini istedim. Kâle la tes'ir rab. Kâle la قَالَ لَا تَسْرَبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ Bugün size hiçbir kınama yoktur. Allah sizi affetsin diye Yusuf Suresi 92. ayetle cevap verdi. Kendisine deveme bindirip kafilesine ulaştırma teklifini sundum. وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعَلَمُهُ اللّٰهِ Hayır olarak daha ne yaparsanız Allah muhakkak onu bilir diye Bakara suresinin 215. ayetiyle mukabelede bulundu. Devemin yanına getirdim. Tam binecekken, قُلِّ الْمُؤْمَن۪ينَ يَغُضُوا min أَبْصَارِهِمْ Mümin erkeklere bakışlarını, kısmalarını söyle diye Nur suresi 33. ayetini okudu. Ben de gözlerimi başka tarafa çevirdim. Tam bineceği sıra deve ürküp kaçtı. Bu arada elbisesi de birazcık yırtıldı. وَمَا أَصَابَكُمْ min musibetin, فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ Başınıza gelen her musibet, işlediğiniz günahlar sebebiyledir diye, Şura Suresi 30. ayetini mırıldandı. Biraz sabretmesini ve devesini tutup bağlayacağımı söyleyince, فَفَهَمْنَا هَا سُولَيْمٰنَا Biz o meselenin hükmünü Süleyman'a kavrattık diye Enbiya suresinin 79. ayetini okuyarak deveyi sevk etme konusunda benim daha başarılı olduğumu ima etti. Peşinden deveye bindi ve سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِن۪ينَ وَا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا Bunları bizim hizmetimize veren Allah tüm eksikliklerden uzaktır. O lütfetmeseydi biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz sonunda Rabbimize döneceğiz diye Zuhru suresi 13 ve 14. ayetlerini okudu. Bağırıp çağırarak devemi hızlandırdım. Bu defa ve kasid fihi ve min Yürürken ölçülü yürü konuşurken de sesini kıs diye Lokman suresi 19. ayet mukabelesinde bulundu yürürken şiir okumaya başladım bu kez fekra'u ma teyesser minel kur'an artık kur'andan kolayınıza geleni okuyun diye Muzammil suresi 20. ayetini okudu şiir okumak haram değil ki deyince وَمَا يَزَّكَّرُوا اِلَّا عُولُ <الْباب> Ancak gerçek akıl sahipleri öğüt alırlar diye Bakara suresinin 269. ayetiyle cevap verdi. Bir süre yolculuğa devam ettikten sonra evli olup olmadığını sordum. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın diye, Maid-i Suresinin 101. ayetiyle cevap verdi. Derken, bu hanımın kafilesine arkadan yetiştik. Kendisine kafile içinde kimsenin olup olmadığını sordum bana. اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ zînetul Hayatit dünya mal ve çocuklar dünya hayatının süsüdür diye Kevh suresinin 46. ayetini dedi. Anladım ki çocukları var. Onların hacıda işleri ne diye sordum. ve alamatin ve bin necmihum yehtadûn o Allah nice alametler yaratmıştır ve o insanlar yıldızlarla yol bulurlar. Nahıl suresinin 16. ayetini dedi. Anladım ki çocukları yol bulma işi rehberlik yapıyorlar. Onların isimlerini sordum. Vettehazzallahu İbrahim'e halila. Allah İbrahim'i dost edinmiştir diye Nisa 125. ayeti ve Kallemallahu Musa taklima, Allah Musa'la konuşmuştur diye Nisa 164'ü ve Yahya'ya kuzil kitabe bi kuvva. Ey Yahya, kitaba kuvvetle sarız diye Meryem suresinin 12. ayetlerini okudu. Ey İbrahim, ey Musa, ey Yahya diye kafileye doğru seslendim. Nur yüzdü, üç genç, buyurun diyerek çıkageldiler. Kadın onlara para verdi ve feba'asu ahadakum ve vereyekum hazihi ila al-medinati falyanzur ayyuha askâ ta'âman falyetikum minhu şu akçeyle içinizden birini şehre gönderin de baksın hangi yiyecek daha hoş ve helal ise ondan size azık getirsin diye kef suresi 19. ayet okudu gençler gittiler yiyeceği getirince bana kulû veşrabu bima bimâ esleftum Fil Geçmiş günlerinizde yaptığınız güzel işlerden dolayı Afi'yle için diye Hakka suresinin 24. ayetini okudu. Bütün bu gördüklerim karşısında gençlere şayet annenizin bu durumunu bana söylemezseniz bu yemekten asla yemem dedim. Gençler dedi ki annemiz ağzından Allah'ın gazabını çekecek yanlış bir söz çıkar korkusuyla tam kırk yıldır bu şekilde sadece Kur'an ile konuşur. Bunun üzerine ben de ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُط۪يهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ Bu Allah'ın lütfudur. O onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir diye Hakka Suresi 21. Ayeti titlendirdim Cevahirül Edep 261